Nihayet yedinci kat gök ve orada İbrahim aleyhisselam var. Onunla da e, tanıştıktan, hatırlaştıktan sonra Cebrail aleyhisselamla birlikte Efendimiz yoluna devam ediyor. Sidretül münteha denen e, bir ağacın yanına kadar gidiyorlar. Orası mahlukat aleminin adeta Cebrail Aleyhisselam'ın ulaşabildiği son noktasıdır. Sidre-i Münteha'dan öteye Hazreti Cibril geçemiyor. Bunun rivayetlerde çeşitli tavsifleri var. İşte şu kadar muazzam bir ağaç, yaprakları şöyle, dalları böyle filan gibi e, tavsifleri var. Bunlar tabi e, temsili anlatımlardır. Fakat bunun çok çok e, Bir ağaç olarak tavsif edilmesi zihnimizde bir ağaç canlandırmamıza vesile oluyor, sebep oluyor ama bildiğimiz ağaçlardan çok daha e, mücessem, çok daha muazzam, çok daha devasa bir ağaç şeklinde bir varlık olduğu anlaşılıyor. İşin aslı Allah'ın ilminde. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Sidre-i Sidre Münteha'nın ötesine yalnız olarak gidiyor. Orada Ee, mahlukatın kaderlerini, takdirlerini yazan kalemlerin cızırtılarını işittiğini haber veriyor Efendimiz bize. Yani levhi mahfuza yaklaşıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz.